Thank you. Merhabalar sevgili dinleyiciler. El Fuege programına hoş geldiniz. Açık Radyo'da 94.9'da e, Tango'nun Büyülü Kutusu'nu aralamaya devam ediyoruz. Correler, Corralera adlı milonga ile başladık e, ve bugün e, yine konuğumuz sevgili Neşet Topaloğlu. Hoş geldiniz Neşet Bey. Hoş bulduk. E, i̇lk defa bizi dinleyenler için Neşet Bey ile daha önce bir program yaptık. Bu ikincisi Oluyor ee, bizi ilk defa dinleyenler için biraz e, özetleyelim biraz bahsedelim hemen Neşet Bey çok e, eski bir e, tango radyocusu. Doğru. Tango Radyo'cusu demek doğru bir tabir oluyor mu? Radyo pro, tango Radyo Programcısı. Evet Tango Radyo Programcısı yıllardır NTV'de e, başlayıp Radyo Caskolik'te devam eden Tango'nun büyüsü. Evet programın Al ismi Tango'nun büyüsü. Programın yapımcısı ve sunucusu aynı zamanda. E, daha önce Neşet Bey'le bir program yapmıştık. Tango şarkıcılarının izlerini sürmüştük. Çok keyifliydi. Tadı da damağımızda kaldı. E, şimdi aynı programın ikincisini e, yapıyoruz diyebilir miyiz diyebiliriz volum 2 volum 2 hani böyle yapıyorlar cd çıkarıyorlar volum 1 volum 2 gibi Bizim evet. programımızda volüm 1, bölüm 2. Volume 2 olmuş olacak belki volume. daha başka bölümlerde gelir bilmiyorum... inşallah bence ben çok geçen program da çok keyifliydi bu da öyle olacaktır eminim ve devam edebiliriz siz... E, çünkü şarkıcıların birkaç. şeyi bitmiyor o kadar çok şarkıcı var ki Tango dünyasında evet yani bakalım ondan... bakalım bugün kaç tanesini zaman ayıra bakalım bakalım tekrar hoş geldiniz Neşet Bey tekrar hoş bulduk e, bugün o zaman e, hangi şarkıcıyla başlıyoruz şimdi benim kendime göre yapmış olduğum bir sıralama vardı. Hem sevdiğim hem ilk tanıdığım, şar, yani e, tangoya merak saldıktan sonra tanıdığım şarkıcılar ilgili. Geçen programda Angel Vargas, e, Carlos Dante ve Hector, Hector, Hector Pacheco'yu Pacheco dinle dinledik. Üç, parçası, üç şarkıcı sığmıştı. Hı -hı. Şimdi Ernesto Fama. Bu da ben yine Fama. benim çok sevdiğim ve değişik bir sürü orkestrada söylemiş olan bir şarkıcı. Onunla e, başlayalım tamam. istiyorum bu programa. 1918'de doğmuş Ernesto Fama. Kariyerinden asla çok şarkıcı olarak çok enteresan. 300'den fazla kayıt var hmm. kariyerinde yani çalış ve de kariyeri çok uzun bir zaman almamış yani böyle çok uzun yıllar hmm. söylememiş ama 300'den fazla kayıt yapmış çok kayıt yapan şarkıcıdan bir tanesi tabii farklı orkestralarla tabii ki farklı orkestralar ama biliyorsunuz bir de şey de yani mesela Osvaldo Fresedo'da... en çok kayıt yapan evet. orkestradır hmm. şey olarak yani tango tarihine baktığımız zaman ee, aslında. ...farklı bir sese ve kusursuz bir entonasyona sahip değil, yani çok sıradan bir sesi var ama çok sevimli. Hmm. Ee, o tango dinleyicileri o zaman, o dönemde onu çok seviyorlar. Ee, tiyatro da, da yer alıyor. Aslında sahne hayatında tiyatro, ilk defa tiyatro ile başlıyor. Hmm, aslında bir tiyatrocu yani. Evet, aslında bir tiyatrocu. Ve ondan sonra Osvaldo Spadofresi de orkestrasına giriyor. İlk defa, işte İlk orada ek sesini başlıyor. sesini orada duyuruyor. Sonra kısa bir süre Carlos Disarli. Hı hı. Ondan sonra da asıl şey yapacağı Francisco Canaro. Esas Canaro orkestrası. Tabii orada, orada meşhur oluyor, orada parlıyor. İstiyorsan şimdi bir Ernesto Fama şarkısı dinleyelim. Tamam, neyi dinliyoruz? John Nassi Parakerer. Ee, hangi orkestrayla? Francisco Canaro. Canaro'yla. orkestra orkestrayla evet. birlikte dinliyoruz Ernesto Fama'yı. Y, y hay quien por amor lleva en su interior La desgracia y el dolor Yo nací para querer No lo puedo remediar Cuando veo una mujer Ya la quiero con. Yo si para querer, aunque tenga que sufrir sufrir por una mujer es la dicha de vivir si para querer y queriendo de seguir no renuncio a ese placer aunque tenga que morir si para querer no me puedo contener me fascina y me enloquece el perfume de mujer Nestor Fama ve Kanar Orkestrası'yla dinledik. Evet. Ee, Fama'nın biraz evvel de söz ettim. Aslında kariyeri 14 sene sürüyor. Hı hı. Yani şarkıcılık kariyeri. Şov dünyasında işte 14 yıl, 35 yaşındayken nedense şarkı söylemeyi bırakıyor. Arjantinlerin bazıları çok genç yaşta e, vefat ediyor. Evet, bazıları evet. da çok uzun yaşıyor. Uzun yaşıyor. Bazıları müziği erken bırakıyor nedense. Ama bazıları da evet. çok uzun Mesela Albert Topodes de var biliyorsun hı hı. hala yani maşallah diyelim söylüyor çok uzun zamanda şimdi yaşıyorum. yakın zamanda galiba, galiba yakın zamanda kaybettik ama epey çok uzun yıllar evet, tango evet. söyledi evet, ee, ben evet. hatırlarım yani benim tangoya başladığım zamanlarda onu işte Youtube'dan şeylerini izlerdik. Hı hı. Ee, 90 Bilmiyorum. yaşını sanırım e, emin değilim ama e, yakaladılar. Yani birçoğu 90 evet. falan bulabiliyor ya da böyle çok 35 civarında çok evet. genç yaşta. Evet. Carlos Gardel de öyledir. Carlos Gardel de öyle. E, maalesef. Ama bu gencecik yaşa bu kısa de bir sürü kayıt bırakıp yani bir evet. sürü şey sığdırmış oluyorlar. Evet. Yani aslında, Mustafa onlardan bir tanesi. Aslında bütün kayıtlar acaba yani tabii biz ulaşamadığımız ulaş, yani kayıtları var ama. Tabii ulaşamadığımız kayıtlar da vardır. çok kayıtlar Bugüne vardır. aktarılamamış olan kayıtlar evet. da vardır evet. mutlaka. Evet. Kaybolmuş tabi. kayıtlar da çok tabii tabi, bilemiyoruz. Ee, ondan sonra Fama'nın birkaç bestesi de var. Bestecilik. Ama tabii az fazla değil. Ondan sonra da 1984'te yaşama veda ediyor. Hı hı. Şimdi bir de Milonga dinleyelim. Yine Milonga Fransız Kanar Fransız Kanar Después de querarla tanto. Doğru evet, mu? Doğru. Kanar Orkestrası'ndan dinliyoruz. Ernesto Fama vokalde. No mirarla esa tarde, me mordice no de angustia el alma para no gritar. Me fui ni yo sé pa dónde a llorar como un cobarde. El amor de la que nunca pensé que me iba a olvidar y desde entonces pobre de mí. Ya ni la vida puedo afrontar y hasta la noche se me hace larga con esta carga sentimental y desde entonces ni sombra soy del hombre fuerte que supe ser sería la contra cuando creía que siempre mía tenía que ser Tekrar merhabalar sevgili dinleyiciler. El Fuege programında Tango'nun büyülü kutusunu bugün Neşet Topaloğlu ile birlikte aralıyoruz. Tango şarkıcıların izini sürdüğümüz bu ikinci programda Ernesto Fama'yı dinledik. Kanar Orkestrası eşliğinde. Şimdi sıradaki şarkıcımız kimdir acaba? Alberto Ecegui. Şey Dari Enzo'nun eşsiz solistlerinden evet, bir tanesi Dar değil mi? özdeşleşmiş solistlerden bir tanesi. Geçen programda bahsetmiştik yine bahsedebiliriz. Böyle bir e, bazı şarkıcılar birçok orkestralarla çalışıyorlar ama bir tanesiyle parlıyorlar. Onlarla özdeşleşiyorlar. Özdeşleşiyorlar yani. Yani, diyebiliriz değil de mi? Onların hatta... Tabir bir tabirle göre de amblemi halinde bile gelebiliyorlar. Evet. Mesela evet. ileride e, şeyin içimizde var Armando Moreno gelecek Hı -hı. şarkıcılar arasında da çok sevdiğim Enrique Rodriguez amblemi orkestrasının amblemi olmuş. Evet. Eshege ve Darianzo içinde aynı şeyi söyleyebiliriz. Söylediniz. Bütünleşmiş evet, bir bütünleşmiş, ikilidir. Bütünleşmiş bir ikilidir. 1909'da 1987'ler arasında yaşamış şarkıcı. Aslında vokal tekniği çok iyi değil tartışılmış yani bu çok güzel hmm. vokal vokal tekniği çok iyi olduğu söylenmemiş o zaman ama 40'lı yılların yine ünlü bir tanko şarkıcısı olmuş. Evet. Se, sesini ve kariyerini aslında işte kariyeri boyunca üç çıktı kere beraber oldukları Darrienzo'nun sayesinde olduğu söyleniyor. Yani ayrılıyorlar, bir, tekrar, ayrılıyorlar tekrar ayrılıyor tekrar bir yere gidiyor çünkü onlar belli bir başarıyı elde edince ...kendi başlarında devam etmek istiyorlar... Hı -hı. ...kariyerlerine sonra... ...işte ilk programda da söz ettik... ...hani kendileri bir orkestra... ...müzisyenlerine bir orkestra oluşturuyorlar... birisini yönettiği... Hı -hı. ...ama onlar çok uzun ömürlü olamıyor... Tabii, ...ondan sonra yani. tekrar... ...tabii para kazanacaklar... ...hayatlarına devam edecekler... ...ondan sonra tekrar... Ya aynı orkestraya dönüyorlar veya başka orkestralara geçiyorlar. Tabii bir de Darianzo gibi bir orkestra şefinin yarattığı bir enerjiyle orkestrada söylemek başka. Ne olursa olsun aynı müzisyenleri bile bir araya toplasınız esasında. Başında Darianzo yoksa Tabii. aynı tını yakalamak mümkün değil. O yüzden hani o müziği de, o tınıyı da, o orkestra eşliğinde şarkı söylemeyi de özlüyor olabilirler aslında. Ben mesela şeyde YouTube'da işte bazen bu Darianzo'nun eski şeylerini seyrediyorum. Siyah beyaz kayıtları. Siyah beyaz kayıtları. Mesela orada bir Loka. Hı -hı. tangosunu yönetirken ki halini görünce yani oradaki müzisyenlerin bundan etkilenmemesi mümkün değil. Yani onları öyle bir alıp götürüyor Havaya ve onlara öyle mi? bir şey güç veriyor ki ve tabii söylediğin gibi yani bir başkalarının çalmasında benzerini Aynı lezzeti bulamıyor. Loka çılgın demek. O evet. da tam böyle tangonun çılgın, çılgın şeflerinden bir tanesi. Işte Onu... evet, yani ama çok şey yapıyor. Yani Başka kayıtlarını da gördüm o siyah. Biraz çok bulamıyoruz tabii. Hı -hı. E, ama internette bazen rastlıyoruz ama gerçekten vücut, hareketleri vücut hareketleriyle bütün hareketleriyle, enerjisini el hareketleri kol hareketleri ile bütün enerjisini oraya veriyor ve ...o şeyi alıp götürüyor Başka orkestra. bir dinamizm yaratıyor. Bir... O yüzden orkestra stilleri bu kadar birbirlerinden evet. farklı oluyorlar. Tabii zaten, senin evet. konun aslında bu. <gülüyor> <gülüyor> Doktora tezi konun. Evet evet ben? yani o işin evet. performans kısmı apayrı. Ha. Hakikaten o başındaki insanın yarattığı enerji... ...bütün orkestraya ve dinleyene tabii yansıyor. Tabii yansıyor. yansıyor. Ee, mesela şey için ne dersiniz Neşet Bey? Yani bu siz böyle tabii tango şarkıcıları konusunda... ...biraz daha e, uzman sayılırsınız. Estağfurullah. Ee, Farklı orkestraların eşliğinde söyleyen şarkıcıların şarkı söyleyişleri orkestraya göre değişiyor mu? sizce? Değişiyor, değişiyor. Fark ediyor mu? Tabii ki. Yani o orkestranın şeyini yansıtıyor. İstediğin yansıtıyor. Neden? Çünkü sonuçta orkestrayı yöneten birisi, hı hı. O mesela Darius O'dan sonra ...Carlos Orff'ı geçiyorsa. Şey, aynı tutkuyla, aynı, aynı enerjiyle aynı, söylemesi mümkün değil tabii. Yani şeyi tabii de, orkestranın tarzına ayak uydurmak zorunda bence. Hı hı. O mi? da yorumu etkileyen o da, bir şey. Tabii o da yorumu etkiliyor. O yüzden de bazıları bazılarıyla çok özdeşiyor. Evet, çünkü kendi evet, ruhuna, kendi evet. yorumuna denk gelmiş oluyor belki de orkestranın evet, dili. Evet, evet. Mesela bu bugünkü yani bugünkü belki sıyacak mı bilmiyorum ama sonuçta Armanda Labor diye bir şarkısı daha var yine Darius İşte hı hı. o mesela o orada bu nasıl enerjisinden etkilendiği. ...söz edeceğiz orada birazcık. Harika. Eşege peki bu arada... ...Tabii Arjantin bir sürü göç... E, ...alıyor bir sürü e, özellikle... ...Avrupa ülkelerinden, Akdeniz ülkelerinden... E, ...o dönemin müzisyenleri de... E, ...çoğu... E, ...farklı kökenli Arjantin evet. kökeninde olmayanlar... ...çok var. Eşege... E, ...acaba Alman kökenli olabilir mi? biz Onu çok bilmiyorum ee... yani... Tam bu hani yazı soy isminden çağrıştı. Güve. Çünkü evet. iki nokta yani U'nun üstünde iki nokta var. İspanyol'da Güe okunuyor. Aslında biliyorsun U G'den sonra U okunmuyor. Hı hı. Yani nasıl Miguel diyoruz Miguel demiyoruz. Evet. Ama, ama burada tabii o iki nokta o U'yu okutturuyor. Ama nereden hani kökeni ailesinin kökeni nereden onu çok bilmiyor. Evet o biraz daha ama hani bir acaba Avrupalı Alman bir e, şeyi var mıdır diye bir intiba uyandırıyor. Evet. Şimdi da Echeguedan, Echeguedan daha doğrusu. Barahando'yu dinleyelim ne dersin? Bir birazcık ritmik bir parça. Darian Orkestrası. Darian ile Echeguedan dinliyoruz. Barahando. bien marquillada como guillan los malánegros carpeteros de cartel, mi experiencia timbalera y las treinta bien bajada me largué por esos barrios a encarnar el espinel ayudado por mi cara de galaico al macenero trabajándose la cerva de una familia de bienes y mi anillo de ojalá con espejo bichadero me fritaba a muchos vivos como ranas al cartel Pero en cambio una espalda me enteró con un jueguito tan a luz preparado y hasta el pelo de las manos de cabrero me arranqué Ni en espera yo tiraba siempre con la mula bien pinchada. ella en juego con un coso mayor en gran bajar se tomó el belcón terroso propiamente acomodada y en la lona de los chicos me tiró en el cuarto brazo Me la dieron como un son, pegadita con saliva, más mi cancha no la pierdo por mal juego que se ve y Orkestrası'ndan dinledik arañando de Zor Alberto, Alberto Echegüe Eşegüe vardı, Barahando'yu dinledik. Evet, şimdi 30 yılında, 1930 yılında Radyo Stentor'da ilk defa sahneye çıkıyor. O zaman radyolar da çok önemli. Müzisyenler ve şarkıcılar için e, değişik radyolar var Arjantin'de, özellikle Buenos Aires'te. Oralarda sahneye çıkmak çok önemli çünkü o, daha önceki programda da ettik, onlar da yarışmalar açıyorlar. O yarışmalara katılıyorlar, işte orada o yarışmayı kazananlar kontrat imzalıyorlar o radyolarla. Hı hı. O işte hayatlarını Bazen oradan Aldıkları paralarla kazanıyorlar Ben hep böyle bu bunları konuştuğumuz zaman O dönemi hayal etmeye çalışırım Şimdi özellikle genç kuşak tabi Onlara çok uzak geliyor bu yani İnternetin içine doğdular hani bir tıkla böyle Baş parmağın ucunda istedikleri her şeye Ulaşabilen bir tabi kuşak var şu anda e, O dönem CD'ler yok kasetler yok esasında e, plaklar var bir kısımda taş, plaklar, taş var. plaklar veya plaklar var ama müziğe ulaşan yani müzik dinlemek istediğiniz zaman e, mahrumiyeti hayal edebiliyor musunuz yani şu anda isteyen istediği anda cep telefonundan veya bir yerden müzik dinleyebiliyor. O zamanlar böyle bir şansları yok. Yani müzik dinlemek için ya oturup bir gramofonun başına plak koyacaksınız, ya da canlı orkestrayı dinleyeceksiniz, evet. gidip bir mesai. İşte bu radyolar. Ya da radyoların radyolar stüdyolarında aslında bizim ülkemizde de vardı belki sen ataba tanamazsın yaşın küçük ama işte Necdet Koyutürk'tü Orhan Avşar'dı tabii, İstanbul Radyo İstanbul biliyorsunuz biliyorsunuz İstanbul Radyosunuz stüdyolarında ben de o zaman çok küçüktüm ama İstanbul Radyosu'nun stüdyolarında her hafta konser olurdu. Ve canlı çalıyorlardı. Canlı çalıyorlar çok... ve insanlar oraya dinlemeye giderlerdi. Hem konser hem radyo programı olmuş evet, oluyor aynı evet. zamanda. Evet çünkü yani müziği ancak o şekilde var edebiliyorsunuz yoksa bu kadar kolay ulaşılabilen bir şey değil. Radyo o yüzden de çok önemli. Çok önemli. Özellikle o Arjantin denemde. tangosunun şeyde radyolar radyolar çok önemli önemli. Evet. Ondan sonra işte Angel Legostino öyle çalışmaya başlıyor 32 yılında. Ondan sonra Legostino onu Darienzo'yla çalıştırıyor, tanıştırıyor ve öyle işte bu meşhur ikili Hı -hı. olarak çalışmaya başlıyorlar. Epey bir zaman çalışıyorlardı Evet. Darienzo sonra Darienzo yok, ilk başta Gitgelli. az az çalışıyorlar. Ondan sonra ayrılıyor Van Polito orkestrasına katılıyor. Ve 44'te tekrar Darienzo'ya dönüyor. Hı -hı. 57 yılına kadar ...verimli bir dönem. Bu dönem uzun. Yani 44 ile 57 arasında... ...bayağı uzun. O dönem tabi... ...Darian Zoo, o... Tangu'nun en popüler orkestrası. Evet. Belki evet. De. O zaman uzun dönem çalışıyorlar... ...beraber. Ee, sonra 57 yılında ayrılıyor. Bu sefer... Ar Alberto Di Paolo... ...orkestrasına giriyor. Ee, so Ardından da... Juan Sanchez hmm. da ...söylüyor. Sonra 68'de... ...son ve üçüncü kez... Tekrar Buenos orkestrası evine dönüyor <gülüyor> ve bu orkestrayla Japonya turneye gidiyor. Orada Japonya'da çok büyük beğeni kazanıyor. Japonya'da çok enteresan bir şekilde tangonun e, ikinci yaygın olduğu ikinci büyük ülke desek yeridir herhalde. Evet, bir dönem öyle. Yani şimdi hala belki öyle ama bir dönem zaten şeyden Japonya'dan e, müzisyenler gelip Arjantin'e. Arjantin'de e, tango öğreniyorlar ve ülkelerine dönüp tango ...söylüyorlar. Mesela bir tane... ...Ranko Fuji Fuji'da ama böyle bir... Hı hı. ...şarkıcı var. Kadın şarkıcı. O öyle öğreniyor, gidiyor... ...şey yapıyor. Ve çok enteresan. Dünyada bir sürü ülkede tango var. Popülerleşiyor bir dönem ama... E, ...Japonya'da gerçekten... ...Arjantin tangosuna en yakın evet. icraların... E, ...olduğu orkestralar kuruluyor. kuruluyor evet. Çok enteresandır. yani o... Arjantin'den sürekli birçok orkestralar... ...Japonya turneye gidiyor. Evet, e, Japonya Çünkü ile böyle çok bir bağları var. Evet, bağları var. Ee, Ki ne kadar uzak yani... <gülüyor> okyanusun öbür tarafından evet, evet. muhtemelen dolaşıyorlar ama bu Japonların tangoya olan ilgisi ve bu merakları her zaman ilgi çekici gelmiştir evet. bana. bana Hatta Arjantin'e gittiğimiz zaman yani şimdi bandoneon falan saz bulmaya çalışıyorsunuz. Çalgıyı bulmaya çalışıyorsunuz. Şey dediler hiç unutmam. Japonlar geldi geldi aldılar bandoneonları gittiler. Bize kalmadı bandoneon da. kalmadı. <gülüyor> bile demişlerdi yani Arjantinliler. O yüzden hani Japonya galiba e, Arjantin'den sonra tangonun en yaygın olduğu ikinci büyük ülke bile olabilir. Hani böyle bir istatistik bilmiyoruz tabii ama. Tabii ben de bilmiyorum. E, hani olabilir. hem tarihsel birikimi açısından hem e, kayıtların eskiliği açısından hem de Arjantin tangosi stilindeki icralarını e, biliyoruz. Bu açılardan e, tahminen en e, yaygın ülkelerden bir tanesi olabilir. Dolayısıyla e, Japonya turneleri de e, o dönemde bu büyük orkestra mutlaka var. Evet, çok çok orkestranın var hep benim incelediğim kadarıyla. Hı hı. Evet, şimdi Alberta Chogoy'dan ikinci parçamızı dinleyelim. Coriente Esmeralda. Esmeralda. poco junto a tu cuando un compadrito los de queros, y te dieron luz las patotas allá por el año 902, escuela, en una de cañas, y en de y monte y la y lo casto de piris. Pero veo mi semana de se carrera rebotando ambos el rocal y se fue el rey la bolincanemia es para el tranfío para jugar de norte para el retiro Juan parece venir holgar el la que se busca el mango Ampeteando el lente que tira el botón mm -hmm. Teclos en poemas, Carlos de la Dariyanz Orkestrası'ndan denedik. Alberto Eşegüe e, vokaliyle birlikte e, tangonun büyülü kutusunu Neşet Topaloğlu ile birlikte aralamaya ve bu e, büyülü kutu içerisinde tango şarkıcılarının izlerini sürmeye Devam ediyoruz. Evet devam ediyoruz. Şimdi sıradaki şarkımız kimdir Şarkıcımız Neşet Şarkıcımız Enrique Campos. Enrique Campos. Campos. Evet bu da Tanturi ile Ricardo Tanturi ile özdeşleşmiş bir şarkıcı. Hı hı. Ee, e, <gülüyor> bu 1918'de dünyaya geliyor. Ee, Asten Uruguay ile. Uruguay ile Enrique Campos. Ee, sahneye ilk kez 1936 yılında çıkıyor ve üç ay sonra radyo programlarına yer almaya başlıyor. O zaman şarkıcı da, olarak. Şarkıcı olarak. Hı -hı. Evet. 1940 yılında da Brezilya'ya bir turneye çıkıyor. Aslında ilginç Brezilya yani tango orkestraları zaman zaman da Brezi Latin Amerika'da Brezilya'da filan da sık sık turneler düzenliyorlar Hı -hı. yani Kolombiya olsun işte Venezuela olsun onların şey kaynağı. Hı -hı. E bir, bir yerde geçim kaynağı tabi sonuçta tabii. o turnelere gidiyorlar Ülke içinde de çok turne yapıyor sanatçılar yani Arjantin içinde de yapıyor ama işte civar şeylere de sık sık gidiyorlar evet. ilginç benim e, incelediğim kadarıyla Amerika Birleşik Devletleri'nde de aslında zaman zaman bu orkestralar ve şarkıcılar turneye gidiyorlar tabi e, sevgili Fehmi Bey hep şey der e, Amerika olmasa tango bu kadar büyümezdi der önce e, Hollywood filmleriyle e, Hollywood filmlerinde tango filmlerinin e, olması ondan sonra da bu 1980'lerden sonra tango gösterilerinin Broadway'den özellikle meşhur olması e, tangoyu hep böyle düştüğü anda bir can suyu e, gibi tekrar ayağa kaldıran e, bir etki yaratmış. Dolayısıyla yani, tangonun bu kadar büyümesinde yayılmasında esasında e, gizliden gizliye Amerika'nın e, etkisi de büyüktür der. Ama biz tabi çok Amerikalı orkestra bilmiyoruz. orkestradan Amerika turu ...turnelerini o kadar bilmiyoruz... Bilmiyorum. ...az önce Japonya turnelerinden bahsettik... ...veya işte sizin şimdi bahsettiğiniz gibi... ...Latin Amerika'daki turnelerini çok biliyoruz... ...ama Amerika'ya dair o kadar... bilmiyoruz ...onları evet. bilmiyoruz, bilmiyoruz ama... Yani ...onlar çok gözükmüyor şeylerde... ...literatürde baktığımız evet, zaman... Ama bu, ama, bu, ...bu açıdan Amerika'nın da tabii bir e, etkisini... ...yatsımamak lazım... Evet. ...sonra Brezilya turnesinden sonra... ...Alfredo Gobbi Orkestrası'nda... Hmm. ...giriyor orada şarkı söylüyor... E, ...1943 yılında da... ...Ricardo Tanturi Orkestrası'nda... ...yer alıyor... O zaman e, Ricardo Ruiz ve Enrique Ruiz takma adlarını kullanıyor. Hmm. Yani Enrique Campos olarak değil. E, Ricardo Tantillo diyor ki e, yani Enrique pardon yanlış söyledim e, Edgardo Ruiz adını kullanıyor. Tantillo de diyor ki Enrique Ruiz ve Ricardo Ruiz adında iki tane Ruiz soyadlı şarkıcı var. Hmm. E, senin ismin Enrique Campos olsun diyor. <gülüyor> Ondan sonra... yani Bu o... hikayeyi bir yerden hatırlıyoruz biz değil mi? Türkler olarak. Evet, evet. Ondan sonra Enrico Campos adını kullanıyor. O da kabul ediyor. Ve 1943 ile 47 arasında Ricardo Tantri Orkestrası'nda çalışıyor. Ve 47 tane kayıt yapıyor bu orkestra ile. 47 şarkı. Ee... Ve kariyerin doruk noktasını evet. Tantri, Orkestrası Tantri Orkestrası Orkestrası'nda yaşıyor. yaşıyor. Ee, sonra 47'den 50 yıllar arasında Francisco Rotundo Orkestrasında söylüyor. Ondan sonra arkadaşı Juan, şarkıcı Juan Carlos Miranda ile bir ikili oluşturuyorlar. Tango'da düetlerde evet, ayrı bir yer, yer e, tutuyor. tutuyor değil mi? Neşap evet be. 57 yılından sonra kariyerine daha ziyade piyano eşliğinde radyolarda söyle, tango söyleyerek geçiriyor. Hı. Ve 70 yılında hayata gözlerini yumuyor. Hemen el, bir el, sesini kampos. duyalım mı? Duyalım biz aslında arada onu çalmadık değil mi? Enlik yok. Enlik ek kamposttan. Evet, enlik kamposu. İki tane çarklı çalın mı arka arkaya? Olur. İki şarkıyı arkaya da dinleyebiliriz. Quadro lagrimas, lagrimas, lagrimas ve bir Weiss Mi Beso e se Tanturi, orkestrasından, Tanturi dinliyoruz, orkestrasından dinliyoruz, değil mi? Tanturi orkestrasından dinliyoruz. mano a mano con la vida cuando me encontré en la senda de mi incierto porvenir comprendí que estaba solo para iniciar la partida sin más chance que mis ansias de triunfar o sucumbir y después cuando mis padres me besaron en la frente y lloraron por el hijo a quien nunca vieron más me alejé por esos mundos a luchar serenamente y aguantando mil reveses al final pude llegar No pueden convencerme las cuatro lágrimas tuyas, si sos muñeca moderna, y yo con eso no estoy. para qué vivir la vida con tantas complicaciones estoy bien con mis amigos en este ambiente sencillo, y soy feliz como soy. Correr de muchos años el amor me dio un cariño Una dulce compañera que mis penas compartió Y cuando se dio la buena y pude llenarla de oro En un viaje sin retorno un ángel me la llevó en un banco de la vieja plaza que adorna mi pueblo donde yo nací comprobé con pena que la vida pasa que la vida pasa pero no me y he sufrido tanto para comprenderlo tuvo que alejarse la que yo adoré para darme cuenta que así sin saberlo prendida en sus labios haría mi piel sentado en el banco Kor de las en que muy juntitos tejimos los dos, el romance ardiente de un cariño sano, loco provinciano que soñó una voz Ella era una diosa que llevó mi pueblo olvidar su hastío vencida tal vez, se arrugó en mi canto divina y tirana y una gris mañana me besó y se fue. <gülüyor> Enrique Campos'tan iki e, parça dinledik arka arkaya. Cuatro Lágrimas tangoydu ve Me Beso y se fue adlı vals'i dinledik. Yumuşacık evet. bir sesi var değil mi evet. Enico, Enike Kampos'un? Ben çok seviyorum. Çok evet, güzel ve az önce de konuştuğumuz gibi orkestralara göre tabii e, şarkıcıların yorumları da muhtemelen biraz daha değişiyor, e, değişiyor yumuşuyor ya da daha böyle evet. e, daha etkili, tutkulu olabiliyor. Belki de biraz da tabii mutlaka e, orkestra kendi yapısına ve kendi sounduna göre... ...vokalist aslında seçiyor... ...o audisyonlardan bahsettiniz tabii ki, çünkü... Tabii ki. Ee, ...onları da gözetiyorlar muhtemelen... ...tantur orkestrasıyla... mutlaka ile... bakıyorlardır yani bu bizim orkestrayı uyar mı... ...uymaz mı soundına evet. diye... ...tabii sen müzisyen olarak çok daha iyi biliyorsun benden... ...estağfurullah... Bende. <gülüyor> ...tantur orkestrasıyla da gayet e, o yüzden tabii hani... ...çok uyu uyumlanmış sesi... ...kamposun sesi... E, ...yumuşacık bir e, ses rengine sahip hakikaten... ...evet... ...bir sonraki şarkıcımız acaba... E, ...kim olur... Şarkıcı sonraki şarkıcımız, benim gerçekten sesini dinlemekten çok etkilendiğim, aslında eşim de bunu çok seviyor. Armando Moreno. Eşinize de buradan sevgilerimizi ve e, selamlarımızı teşekkür, iletelim. Teşekkür e, ediyoruz. Ile, o resimleyle. Armando çok Moreno. Armando Moreno. O Hı -hı. da tabii e, yine arada sohbette söz ettiğimiz. Enrique Rodriguez özdeşleşmiş aslında. Onunla çok uzun sene çalışmış ama... Ee, tabii başka bildiğimiz gibi başka orkestralda çalışıyor. Şimdi e, istiyorsan Enrico Giuseppe'den hemen bir parça çalalım mı? Hemen önce bir sesini duyalım, değil mi? Evet. Ondan sonra e, sohbetimize devam edelim. Evet. Devam ederiz. Tu Intimo Secreto. es un castillo con un puente de cristal Comina suavemente si lo quieres alcanzar Acércame tus labios sin nadie ni rencor Desecha tus temores y entrégate al amor Tu íntimo secreto a nadie le confíe Que el mundo siempre ríe y es muy calumniador La dicha es un castillo con un puente de cristal de mí mi, mi corazón De tu socco se cantri seda Bir cadde, bir cadde, bir ...finalini heyecanla bekleten orkestralardan... ...bir tanesidir değil doğru, mi? Doğru, Emre özellikle Erodriguez. dans ederken değil mi? Evet, <gülüyor> bekliyorsunuz final ne zaman gelecek diye... ...gerçekten o finali yakalamak bir... E, evet. ...hüner, hüner doğru, istiyor. Doğru. Çünkü bazı orkestraların çok net... Finali. Evet ve hep birçoğunun da yani veya bazılarının diyelim kendine özgü böyle karakteristik finalleri de var. Evet. Rodriguez'in finalleri de bunlardan bir tanesi bence. Böyle bir Ne zaman, ne zaman nasıl tam geleceği belli değil. Belli değil. Ee, Armando Moreno'nun sesinden dinledik. Tu intimo secreto. Evet. 1918 yılında doğuyor. Armando Moreno. Evet. Çok kaliteli ve kendine özgün bir sesi var ve ritimleri de yakalama yeteneği yüksek. Moreno'nun. Evet. ...18 yaşındayken Enrique Rodriguez Orkestrası'na giriyor... ...aslında tabii bir şarkıcı için o yaşlarda böyle bir orkestraya girmek bir başarı... ...çünkü hı hı. değişik sesi var... Rodriguez'e dönemin önemli orkestrası... Evet o zaman tabii özellikle dans... ...yine dans severler hı hı. tarafından değil mi? Tabii. Ee, şey yapılan bir orkestra... ...ve kısa zamanda bu orkestranın ayrılmaz bir parçası oluyor... ...adeta onun amblemi haline geliyor... ...bir zaman daha önceki programda hı hı. söz etmiştik... bir amblemi haline geliyor... Ondan sonra 44 yılında Odeon Plak firması altın plak ödülü vermek üzere bir tören düzenliyor. Bu törende çok ünlü, birçok ünlü sanatçı var. Francisco Canaro'lar, Domingo Federico'lar. Bunun yanında Armando Moreno'ya da bir altın plak ödülü veriyorlar. 1946 yılında bu orkestradan ayrılıyor. 48 yılında Alfredo Attadia ve 50 yılında da Domingo Federico orkestralarında söylüyor. Bir süre bu orkestrada kalan Moreno tango camiasında sıklıkla görüldüğü gibi Enrique Rodriguez orkestrasına geri dönüyor. Hmm, geri dönüş. Yani bunlar, dönüş bunlar hep böyle yuvaya dönüş bir <gülüyor> şeklinde oluyor. 60'lı yıllardan itibaren de geçimini sağlamak için Arjantin dışındaki ülkelere sık sık tuneler düzenliyor. Ve 1990 yılında... Hayata veda ediyor. Evet, kim bilir ne sebeple ayrılıyorlar, değil mi? Mesela o hikayeler de çok enteresandır. Biz tabii hiç bilemiyoruz onları. Onları bilemiyoruz. Anda. Yani bazı elimizdeki kayıt, yani daha doğrusu bu okuduğumuz, benin araştırdığım bilgiler içinde bunların tabi neden ayrıldığı mu hakikaten biliyoruz. Aslında ben de çok merak ediyorum. Kesin hani bir yerden bir şey okusak bile bunun doğruluğu da e, e, garantili o, olmayacak. Yani bir takım işte Arjantinli yazarlar o, bu şeyleri inceliyorlar. Yani Hı -hı. onlar bunu inceliyorlar ve onlar işte bir takım yerlerde yazıyorlar. Evet. İşte biz de oradan buluyoruz. Aynen ee, öyle. Sonuçta ee, tabii ama ne bu, kadar doğru tabii onu bilemiyorum. Tabii, hele de bu tarz şeyler bu ayrılma sebepleri geri dönme sebepleri falan her daim muğlaktır. Evet. Böyle bence e, dedikodulara müsait olan e, şeylerdir. Bugün yaşayan orkestraların bile e, hani bir dönem orkestradan ayrıldıktan sonra flu alıyor sebepler. Doğru. Bir süre sonra geri dönüyorlar. Tam o geri dönüşün altında neler var neler yok. Hani e, o da böyle bir e, işin e, arka odasında dönen bizim hiçbir zaman için gerçekten bilemeyeceğimiz ancak fikir evet. üretebileceğimiz ya da fikir yürütebileceğimiz bir takım hikayeler ama hep bana da böyle enteresan gelir böyle merak uyandıran ve o merakı orada tutan bir e, doğru. konu olarak doğru çünkü bunları yazan durmuş. yazar yani bu ilişkin araştırma yapan yazarlar aslında onlar da çok eski değiller yani hı hı. E, onlar da tabi o eski zamanda yaşayanlara ulaşmak mümkün olmadığı için yani onlardan mi? gerçek mesela o dönemde yaşamış bir müzisyeni yani ulaşmış o zaman o belki gerçek sebebini anlatabilir. Tabi ama ayrılır? o da o da o da taraflı anlatacaktır belki. belki tabii. Yani belki. dolayısıyla ne kadar gerçekten şey ulaşırız bilmiyoruz ama bu yorumlar bu hikayeler de çok tabi enteresan. O yüzden biz bugün hani eve dönüş diye yorumluyoruz evet. aslında. Ee, kim bilir onlar acaba ne hissediyorlardı o zamanlar. Evet. Şimdi Enrique Rodriguez orkestrası ve e, Armando Moreno'dan mı dinliyoruz? Yani? Evet. Tu el cielo y tu El pañuelo todavía que tu adiós me repetía Desde el muelle de la sombra Tibio, como en la tarde muere el sol Mi sol de nieve, sin esperanza y sin alondra yo guardo el beso que dejaste En mis labios al marcharte Porque aún no te olvidé oh, Yo, sé que el cielo, el cielo todo ben a mi para salvar? Mi panos fresas esta cruz. Si esta mentira audaz, mi pena, no la El Cielo İ Tu evet. dinledik Rodríguez Orkestrası'ndan ve Armando Moreno'nun vokaliyle Armando Moreno'dan bahsettik. Bu parça da çok keyifli. Çok, çok duygusal bir parça, bir parça değil. değil mi? Çok. Ve bütün milongalarda belki de duyduğumuz Hep, bir parça tabii. aslında. Milong. Aslında yani. milonga deyince bak oradan bir çağrışım yaptı. Şimdi Henryk Rodriguez ve Armando Moreno aslında tango dışında da rancheralar, fox trotlar falan çalıyorlar. Hı, yani Çok. başka müzik türleri. Başka müzik türleri. Yani o... ranchero biraz daha e, Güney Amerikanın folklorik ama, evet, müziği. Tabii, müziği fox trotu biliyoruz, biliyoruz zaten. Onlara yani o dönemde bu orkestra ve Armando Moreno orkestra çalıyor Armando Moreno da bunları söylüyor. Hatta zaman zaman ben eski zamanda müzik yaparken milongalarda milongalarda dj'lik yapıyordunuz DJ değil mi Tabii o, çok uzun süre yaptım tabii hmm. gençliğimde şimdi artık estağfurullah şey bence hala aynısınız ee, ondan sonra <gülüyor> şimdi o şeyin e, Armando Moreno'nun çok güzel foxtrotları var hmm. ve o foxtrotları çaldığım zaman aslında ona milonga yapılabiliyor hmm, dansı evet. ve insanlar çok keyifli o şeyde milonga yaparlar. Hatta bazen yine derlerdi ki ya bunu bir daha çalsana bir daha şey yapsana filan. Yani çünkü bu orkestranın özellikle Armando Moreno'nun sesi çok uygun böyle. Çok güzel trotlar söylüyor. Hatta radyo, tangonun büyüsünün sinyal müziği de Canción de Linjera aslında bir foxtrot. Enrique Rodriguez ve Armando Moreno. Ama tabii onun sadece şey kısmı var. Bir kısmı tabii. Yani müzik, yani sözsüz kısmı var. En kısmı var. Şeyi o Onun için ben onu çok severim Armando Moreno'yu Çok keyifli dans edilir Ve sizin programın da e, sinyal, müziği. sinyal müziği olması tabi evet. e, Çok da şey e, başka bir bağlantısı da varmış Evet tabii. onun için ben çok seviyorum Armando Moreno'yu Ve o yüzden zaten seçti. Yıllardır tango programımızın evet. Sinyal, sinyal oluşturuyor müziği oluşturuyor demek, demek Kaç sene 13-14 hep aynı tabi müziği kullanıyorum Aynı sinyal müziğini kullanıyorum e. Armando Moreno'nun Cansion del lincera Süper o, Neşet Bey inanmazsınız bu programın da sonunda geldik. Hakikaten. <gülüyor> Gerçekten hakikaten. çok hızlı. Şöyle saate bir baktık. <gülüyor> Sizle çok hızlı akıyor program. Çok da keyifli oluyor. Ee, çok da güzel şeylerden hem söz ediyoruz hem de çok da güzel müzikler dinliyoruz. Seçkileriniz için de ayrıca teşekkür ederiz. Rica ederim. Ee, ama anlaşılan e, bu böyle yetmeyecek. Biz o zaman bunu volüm 2, volüm 3, volüm 4 diye e, dinleyicilerimiz de arzu ederlerse. Tabii, tabii ki onların e, arzu etmesi çok önemli. Devam ettirebiliriz o zaman. Sizi tekrar programa konuk etmek üzere şimdilik bugünkü programa yavaş Yavaş veda edelim mi? Ne dersiniz? Tabi. O zaman şimdiden sözünü almış olalım mı? Bu seriyi devam ettirelim. Devam ettirelim. birlikte ben, tango. Benim için çok keyif oluyor, çok keyifli oluyor. memnuniyetle devam ederim. Benim için de öyle. Çok teşekkür ederiz tekrar. Tekrar hatırlatalım. Son anda belki radyosunu açan dinleyicilerimiz için Neşet Topaloğlu ile birlikteydik bugün. Neşet Topaloğlu 9 sene kadardır, değil mi? Yanılmıyorsam. Radyo Jazz Radyo Jazz tango'nun büyüsü adlı programı yapıyor. Ondan önce de bir üç sene kadar NTV radyoda yine Tango programı yapmıştı. E, tango radyoculuğunda ki doğayenlerimizden bir tanesi e, sevgili Neşet Topalolu bugün bizimle birlikteydi ikinci kez. Onunla başlatmış olduk böylelikle. Böyle diyebiliriz değil mi? Doğru. Neşet Bey, tango şarkıcılarının izlerini sürmeye başlamıştık. Geçen programda bugün ikincisini yaptık ve bugün de dört tane şarkıcının hikayesini dinlemiş olduk. Sizden, dinleyicilerimizle, dinleyicilerimizle de paylaştık. Dinleyicilerimizle de paylaşmış olduk ve umarız devamında da yine Neşet Bey'le birlikte olacağız. Neşet Bey'in programını dinlemek isterseniz Radyo Caskolik'ten Tangu'nun Büyüsü adlı programı takip edebilir ve bütün eski programlarını da oradan takip edebilirsiniz. Aşağı yukarı 215 program falan kadar evet. olduğunu zaten biliyoruz. Radyocaskolik.com Radyocaskolik.com'da bizi takip etmek isterseniz el al Alt çizgi Fueye adresiyle Instagram'dan bizi takip edebilirsiniz veya El Fueye Facebook sayfasından da bizi takip edebilir, bize ulaşabilir, yorumlarınızı bırakabilirsiniz. Tekrar çok teşekkürler Neşet Bey. Ben Bugünkü keyifli ediyorum. program için o zaman bir sonraki programda tekrar sizinle görüşmek üzere diyelim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın, haftaya görüşmek üzere sevgili dinleyiciler.